İnnâ elhamdülillah, nehmaduhu, ve nasta'inuhu, ve nasta'firuhu. Ve n'a'udhu billahi min şurur أنfusina, ve min seyyidâti a'malina. Men yahdihillahu fela muzillelah, ve men yudlil fela hadiyelah. Ve ashadu an la ilaha illa Allah vahadahu la şarika lah. Ve ashadu anna Muhammadan abduhu ve rasooluhu. Ya eyyuhaladzina âmanu, attaquı Allah haqqa tukatih, ve la illa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 Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Sahih Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte şöyle buyururlar. Bir topluluk, bir kavim Allahu azza ve celleyi anmak için bir araya toplanıp bir arada oturdukları zaman şüphesiz ki o topluluğu, o kavmi Allah'ın melekleri kuşatır. Allah'ın melekleri kuşatır. Ve Allah'u Azza ve Celle'nin rahmeti ise o topluluğu sarar. Ve nezelet aleyhimu sekineh. Ve onlara ne olur? Sekinet iner. Ve zekerehumullahu fîmen indeh. Allah ise kendi indindekilere onları anar. Değerli dostlar biz devamlı çoğu zaman sohbetlere bu hadisi şerifle başlamayı tercih ediyoruz. Bunun sebebi var dostlar. Genelde sohbet ortamlarında birçok kardeşimizin alışkan oldukları meseleler gündem ediliyor. Ve bunun akabinde ise oturanlarda, dinleyenlerde bir sıkıntı bastığını görüyoruz. Sıkılıyorlar. Ben bu meseleyi biliyordum. Ben bu konuyu biliyordum diyorlar. Ve bakıyorsunuz ki Asgari bir istifadeyle oradan ayrılıyorlar. Halbuki biz dostlarımıza şunu hatırlatıyoruz. Bakın Allah'ın anıldığı her ortam, Allah'ın anıldığı hakkıyla Allah'ın zik olunduğu her ortam meleklerin teşrif buyurdukları ortamdır. Şerefli ortamlardır. Neden öyle olmasın? Şerefli ortamlara şerefli varlıklar buyuracaklardır. Teşrif buğuracaklardır. Öyleyse Allah'ın anıldığı ortamlara girdiğimiz zaman önce bunu bilelim değerli dostlarım. Allah'ın melek melekleri kuşatmıştır. Şerefli bir ortamda bulunuyorsunuz şu an. Sizlere müjdeler olsun. Bizlere müjdeler olsun. Allah'ın rahmeti onları sarmıştır. Yani onlar bu oturumlarıyla Allah'ın mahfiretine Nail olmuşlardır. Allah onları affetmiştir. Bundan daha büyük müjde olabilir mi değerli dostlar? Oturuyorsunuz velev ki konuyu yüz değil, bin değil, on bin sefer dahi işitmiş olsanız siz düşüncenizde bunu canlandırın. Allah'ın melekleri var. mu ortamı ne kadar da affolunmaya ihtiyacınız var. Doğru mu وَنَزَلَتَ عَلَيْهُمُ السَّك۪ينَ Onlara sekinet iner. Kalpleriyle Rabberi, Rablerine doğru yönelirler. Ve o hissettikleri, o hissettikleri o duygular, kalplerindeki o rahatlık, ferahlık herhangi bir yerde satın alınamayacak değerdedir. Ne çarşıda satın alınır, ne mağazada satın alınır, ne de kitaptan elde edilir. Hayır. Böyle ortama iştirak etmekle değerli dostlar bu güzel duyguyu yakalayabilirsiniz. Ve zekerahumullahu fiman inde. Allah ise kendi indindeki yani meleklere onları anar ismen anar. Bundan daha büyük bir müjde olabilir mi değerli dostlar? Öyleyse Allah'ın anıldığı Allah'ın anıldığı meclislerde dostlar hangi yapıyla bulunacağımızı iyi anlayalım. Eğer böyle olmazsa istifade edemeyiz. Şayet bu duyguları, bu duyguları benimseyerek Allah'ın anıldığı ortama, ortamda bulunursak velev ki o konuyu bin değil on bin sefer dahi işitsek bizlerin yaşadıklarını kimse yaşamayacak. Öyleyse benim değerli kardeşlerimden, değerli abilerimden, hocalarımdan istirhamım Allah'ın meleklerinin şu an, şu an inşallah burada olduğunu düşünün. Bu bir müjdedir. Allah'ın rahmetine bu, bu toplumun, bu oturumun, bu celsenin Allah'ın rahmetine vesile olacağını ümit edin. Ve Allah'ın değerli dostlar seki nail oluyorsunuz. Bunu hissedin. Ve Allah sizi isimlerinizle anmakta bu büyük müjdedir dostlar. Allah hamdü seneler olsun. Bizleri böyle güzel bir akşamda, böyle güzel ortamda bir araya getiren Allahu azza ve celle hamdü senalar olsun. Ve bu güzel ortamı oluşturan kardeşimizden, kardeşlerimizden Allahu azza ve celle razı olsun. Ve bu ortama iştirak eden Bizlerle bu güzel günü paylaşmak için bir araya gelen Müslüman kardeşlerimizden de Allah razı olsun. Evet dostlar. Konumuza girelim. İmam Ahmet'in naklettiği bir hadisi şerifte dostlar Enes İbni Malik radıyallahu an anlatır. Der ki Günün birinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında oturuyorduk. Günün birinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında oturuyorduk. Derken Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdular. Şimdi şu yoldan cennet ehlinden biri yanımıza gelecek. Şimdi, şimdi cennet ehlinden biri ...şuradan, şu yoldan çıkıp yanımıza gelecek. Sahabe içerisinde bekliyor. Kim bu adam? Bu Ebu Bekir değil. Bu Ömer değil. Bu Osman değil. Bu Ali değil. Kimdir bu adam? Ve bir bakıyorlar... ...Ensardan tanınmayan bir insan. Ensardan sahabenin arasında şöhret kazanmamış bir şahsiyet. Aptes suları sakallarında damlıyor. Sol elinde de papuçları da almış... İçeri geliyorlar onlara doğru ashabın yanına doğru geliyor ve selam veriyor. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tabi sahaba hayretler içerisinde. O adam bunu bilmiyor. Cennetle müjdeli olduğunu bilmiyor. Öyle birisi değil. Ashabın şöhret bulmuşlarından değil. Ertesi gün yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam... ...aynı şekilde diyor ki... ...şimdi aramıza diyor... ...şu yoldan diyor... ...cennet ehli birisi gelecek diyor... ...sahabe yine bekliyor... ...kim bu adam... ...aynı tanınmayan o ansardan biri çıkıp geliyor... ...esselamu aleykum... ...üçüncü gün aynı şekilde oluyor... ...buku buluyor... ...tabii... ...kalplerinde cennet iştiyakı bulunan sahabe... ...yerinde duramıyor... ...kim bu adam... Meclis dağılıyor... ...Allah Resulü gidiyor... Aralarında o mecliste Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın meclisinde bulunan Abdullah İbni Amr İbn-i As radıyallahu An cennet aşkıyla cennet sevgisiyle tutuşmuş olan Abdullah İbni Amr İbn-i As radıyallahu An hemen bu adamın peşine koyuluyor. Neden? Cennetle müjdelenmiş bu adam. Bunun muhakkak bizlerin işlemediği bir ameli olması gerekir. Ve adamın yanına gidiyor. Diyor ki ey felan. Ben babamla münakaşa ettim diyor. Babamla münakaşa ettim. Üç gün babamın yanına girmemeye diyor, yemin ettim diyor. Üç gün babamın yanına gitmemeye yemin ettim. Müsaade edersen üç gün senin misafirin olmak istiyorum diyor. Tabi bu doğru değil ama yalan da değil. Buna ilim Mehli tevriye diyor. Tevriye kısaca nedir değerli dostlar? Sen bir söz söylersin. Sen bir söz söylersin. İki manaya gelen bir söz söylersin. Bu sözü dinleyen, en yakın manaya gelenini anlar, sen ise en uzak manayı kastetmişsindir. Ama bu, bunun kuralları var. Bunun kuralları var. Tevriye öyle her yerde tatbik edilecek bir amel değildir. Bunu inşallah yeri geldiği zaman zaman da iştenir. Önemli olan ilim ehlidir ki, bu sahabi burada tevriye yapıyor. Niye? Niye? Adam daha yeryüzündeyken cennetle müjdelenmiş. Muhakkak bunun çok ilginç bir ameli var. Neyse o akşam yatıyor. Tabi sahabe niyeti yatmak değil. Muhakkak bu adam bir şeyler yapıyor. Gece bir bakıyor. Bu bizim sahabi yatsı namazını kılıyor. Lup yata radıyallahu anh sabah namazına kadar uyuyor. Yalnız ne var ki diyor Sahabi diyor ki ne var ki? Döndüğü zaman diyor Allah'ı zikrederdi diyor. Bu kadar fazla yok. Olabilir birinci gece. Belki yorulmuştur o gün. Fazla amel işlemiştir. Yorulmuştur. He? Belki bu gece yapmadı o ameli. İkinci gece. Bu sahabi yine bakıyor. Bakıyor ki bu sahabi yine yatsı namazından sonra yatağa sabah namazına kadar. Of, bir şey şaşırır ya bu adam ne yapıyor? Bu adamı. Bu mertebeye daha yeryüzündeyken bu mertebeye ulaştıran amel nedir? Üçüncü gece oluyor. Sahabe aynı şekilde takip ediyor. Bakıyor ki yine yatsı namazından sonra hop yatıyor. Başka bir şey yok. Tabi... Üç gün geçtikten sonra... Abdullah İbni Amr İbni As radıyallahu anh diyor ki... Üç gün geçtikten sonra neredeyse diyor... Onun amelini az görerek diyor... Ona dedin ki ey Allah'ın kulu. sahabet tutamıyor kendini. Ey Allah'ın kulu. Benimle babam arasında herhangi bir öfke ve küsüşme yoktur. Ben bunu ancak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle şöyle şöyle dedi. Senin amelinin takipçisi olmak için söyledim. Aslında böyle bir şey yoktur diyor. Ve Oysa diyor, senin fazla ibadet ettiğinde görmedim diyor. Acaba seni bu mertebeye getiren nedir? Adam diyor ki, senin gördüğünden başka bir amelim yok. Ne gördüysen, ben de bu kadar fazlası da yok diyor. Tabi diyor ki, Abdullah radıyallahu anh diyor ki, ben ayrılırken adam beni çağırdı, efendim gel dedi diyor. Gel. Senin gördüğünden başka bir şey yok. Ben bu kadar. Ne var ki diyor, ben nefsimde herhangi bir Müslümana karşı Allah'ın kendisine verdiğinden dolayı hile ve haset taşımamaktayım diyor. Hile haset kalbimde Allah'ın yaratmış olduğu varlıklara benim kalbimde hile ve haset yok. Ve sahabe diyor ki İşte diyor seni bu mertebeye getiren budur Bizim gücümüzün yetmediği de budur diyor. Görüyor musunuz? Kimse tanımıyor bunu. Tanınmamış, şöhret kazanmamış birisi. Ama daha yeryüzündeyken, daha Rabbine ruhunu teslim etmemişken, cennetle müjdeleniyor. Evet dostlar, haset, bugün işleyeceğimiz inşallah konu, haset değerli dostlar, insanların çoğunun müptela oldukları bir zaftır. Sahabenin itirafını görüyorsunuz. Ve allah Resulü aleyhissalatü vesselam bakın, İmam Tirmizi'nin ve Ahmet'in naklettikleri Şeyh-i Elbani da hasen dediği bir hadis-i şerifte şöyle diyor. Kime hitap ediyor? Sahabeye diyor ki, Dabbe ileykum da'ul umemi kablekum el hasadu vel bagda Size diyor, sizlere Asaba diyor bunu. Sizlere sizlerden önceki ümmetlerin hastalığı isabet edecektir. Haset ve boz. Haset ve boğuz. Ama evet, dostlar bu haset hastalığı ümmetin bütün tabakala, tabakalarında mevcut olacaktır. Avam arasında olacaktır. Tacirler arasında olacaktır. İlim talebeleri arasında olacaktır. Davetçiler arasında olacaktır. Hatta en faziletli bilinen insanlar arasında dahi, <gülüyor> ülema arasında dahi haset vuku bulacaktır dostlar. Bakın Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma bunu bize şöyle açıklıyor. Diyor ki <gülüyor> istemi'u ilmel ulema alimlerin ilimlerini diyor dinleyin. Çünkü niye? fayda var, istifade var. Hidayet yolu var. وَلَا تُصَدِّقُوا بَعْدَهُمْ عَلَى بَعْدٍ Onların ise diyor birbirleri hakkındaki söylediklerine ise diyor, söylediklerini doğrulamayın diyor. Yani onlardan ilim alın dinleyin, ama onlar birbirleri hakkında konuşmaya başladığı zaman buna kulak asmayın diyor. Ondan sonra diyor ki, فَوَلَّذ۪ي نَفْس۪ي بِيَد۪هِ لَهُمْ اَشَدُّ تَغَايُرًا مِنَا o yusufi zarubha نفس olana yani allaha yemin olsun yemin olsun ki diyor emin olsun ki onlar ahırdaki tavus kuşlarından birbirlerini daha çok kıskanırlar diyor alimler hakkında konuşuyor yine seleften malik ibni dinar Rahimahullah şöyle diyor yuhazu <tuhusun> bi kavl ilimai vel qurra fi kulli şey Alimlerin diyor ve kurraların sözlerine her konuda müracaat edilir. Her konuda onların sözlerini alırız. Ondan sonra diyor ki اِلَّا قَوْلَ بَعْدِهِمْ fi بَعْدِ Ancak birbirleri hakkındaki söyledikleri sözler hariç. فَلَهُمْ اَشَدُّ تَحَاسُدًا مِنَ تُولُ Çünkü onları, onlar onların Tavus kuşlarından daha fazla neyi vardır? Hasetleri vardır. Tavus kuşlarından daha fazla birbirlerine haset ederler. Kıskanırlar, birbirlerini çekemezler. Değerli dostlar. Burada bizim için çok güzel dersler var. O gün için <gülüyor> geçerli olan bugün daha fazla geçerli. Bazı gençler görüyoruz, bazı arkadaşlar görüyoruz. Bazı ilim talebeleri görüyoruz. Hocaların ilimlerinden daha ziyade hocaların birbirleri hakkındaki söylediklerini ezberliyorlar. Falan hoca bunu dedi, falan hoca bunu dedi. O burada diyeyle geldi, o buna dedi. Bak o buna şunu dedi, o bunu dedi. Peki hoca ne dedi? Unuttum. Ama onun hakkında ne dediğini ezberledim harfiye. Buna düşmeyelim derdi dostlar. Buna düşmeyelim. Hocaların böyle yapısı olabiliyor Alimlerin böyle yapısı olabiliyor. Biz buna düşmeyelim. Bu hataya düşmeyelim. Alimlerden, ilim ehlinden istifade edelim. Onlar baktı ki birbirleri hakkında konuşmaya başladı. Aklınıza bu sözler gelsin. Aklınıza bu sözler gelsin. Şimdi bakın, örneklendirelim bunu. Şimdi El-Muğire şöyle diyor. Diyor ki: "Kadime aleyna Hammad ibnu Ebi Süleyman <gülüyor> min Mekke." Bize diyor Hammad İb bize diyor Mekke'den Hammad İbnu Ebi Süleyman geldi diyor. Kimdir Hammad İbni Ebi Süleyman? Bilenler söylemesin. Kimdir? Evet, bilenler söylemeyince bilmeyenler zaten bilmiyor. Nasıl söyleyecek? Onlar Allahu alem diyecek. İmamı Allah Ebu Hanife'nin hocası. Hamad'ın yanında İmamu Ebu Hanife yıllarca okumuştur. Öyle ki Hammad'da en fazla okuyanlardan biridir. İmam Ebu Hanife rahimahullah. Allah kendisine merhamet etsin. Der ki, El-Mughira, قَدِمَ عَلَيْنَا حَمَّدْ İbn-i Süleyman bin Mekke. Mekke'den Hamad i̇bn Süleyman geldi. فَأَتَيْنَاهُ لِنُسَلِّمَ عَلَيْهِ Ona selam vermek için yanına gittik diyor. فَقَال Ve dedi ki diyor, اِحْمَدُ اللّٰهَ يَا اَهْلَ Allah'a edin ey Kûfe ehli. Kendi kufeli ya. Ey Kûfe ehli Allah'a hamdedin. Fe inni laqitu ata'an ve tavsan ve mucahide. Ben diyor atayı atayla karşılaştım diyor. Tavusla karşılaştım ve mücahitle karşılaştım. Bunlar Hicaz ehlinin alimleri, devleri. Fe lasubyanukum. Ve subyanu subyanikum a'lemu minhum diyor ki şüphesiz ki ben onlarla karşılaştım ama ne var ki ne var ki diyor sizin sübyanlarınız evlatlarınız ve evlatlarınızın evlatları onlardan daha alimdir. Allah rahmet eylesin. Atadan bahsediyor, mucahidden bahsediyor. Şimdi bunu nakleden Muhire diyor ki Allah ona rahmet eylesin. Bu bu onlar aşırılıktır diyor. Buna kulak verir miyiz? Vermeyiz. Vermeyiz. Çünkü İmam-ı Abu Hanife kendisi diyor bak. Hammad'ın yanında yıllardır okumuş kendi hocası ama bakın. Ma ra'eytu afdalo Ben diyor şundan falandan efdalını, faziletlisini görmedin. Hammad mı diyor? Hayır diyor. Ma ra'eytu tu min Atâ Atadan diyor, daha faziletlisini ben görmedim diyor. i̇mam Abu Ebu Hanife. Biz de diyoruz ki Allah Hamad İbni Ebu Süleyman rahmet eylesin. Ama biz ne yaparız? Alimlerden ilim alırız. Ama onların birbirleri hakkındaki söyledikleri ve genelde bu tür sözler... E, peki ilmi değeri olmayan sözlerdir. Ya o cahildir. Onun ilmi yoktur gibi sözler duyarsınız. Alimler arasında, hocalar arasında. Buna aldırış etmeyin. Buna aldırış etmeyin. O, ne biliyor ki o? Yok o anlamamıştır. O bilmiyordur, o cahil. Ne anlar o işten? O kendi işine uğraşsın. Gibi basit sözlerle karşılaşırsınız. Bakarsınız ki, binlerce hadis bilen, yani... Onlarca, yüzlerce metin ezberinde olan bir ilim ehli bakarsınız ki böyle bir konuda, her konuda delil getirip böyle bir konuda delilsiz konuşur. Ha Biz bunu biliyoruz nedenle. فَلَهُمْ اَشَدُّ تَحَاسُدًا مِنَتْ تُّيُّذُ Onlar birbirlerini tavus kuşundan daha fazla ne yaparlar? Haset ederler. Tabi değerli dostlar, bu o tabakada olduğuna göre diğer bir tabakalarda bir hayli olacaktır. Tacirler arasında olacaktır. İlim talebeleri arasında olacaktır. Davetçiler arasında olacaktır. Toplumun bütün esnaflarında olacaktır haset. Ve bu haset hastalığı dostlar <gülüyor> ne zamana kadar devam edecek? Ve nerede son bulacak? İsa aleyhisselamın nuzulüne kadar. Orada son bulacak. Bakın Müslim'de geçen hadis-i şerifte Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyururlar. Derler ki. لا ينزلن نبو مريم حكما عادلا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يدعن الجزية فلا تطركن القلاس فلا يسعى عليها ولا الشحناء والتباغض والتحاسد اونصرنا ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد. Der ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam vallahi der, vallahi Vallahi vallahiyle Vallahi la başlıyor, vallahi Meryem'in oğlu, yani İsa aleyhisselam, adil bir hakem olarak ki neyle hükmedecek? Muhammed aleyhissalatü vesselamın şeriatıyla. Ve hatta dedi ki bu ümmetin, Muhammed aleyhissalatü vesselamın ümmetinin en hayırlısı kimdir? Çoğu der ki Ebu Bekir. Bazı demeye de ki hayır, İsa aleyhisselam. Çünkü o gelip Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetinden birisi olacak. Vallahi Meryem'in oğlu adil bir hakem olarak mutlaka inecek ve hacı kıracak. Domuzu da öldürecek. Bunlar iki seneye dalalettir dostlar. Hristiyanların işte hacıları vardır ona kulluk ederler ve o inanç vardır ve domuz eti yerler. İsa Aleyhisselam bunları ortadan kaldıracak. Yani onların simgelerini ortadan kaldıracak. da الْجِزْيَةِ Cizye'yi de kaldıracak. Bakın şu anne vardır. Ya ne vardır dostlar bizdenle onlar arasında? Ya harp vardır. Doğru mu? Ya cizye vardır. Ya da Müslüman olurlar. İsa Aleyhisselam geldiği zaman ya Müslüman olur ya da kılıç var, cizye yok. Cizye o kalkıyor. Ya Müslüman olacaksın iman ehli ya da kılıç var. Der ki cizyeyi kaldıracak, <gülüyor> genç dişi develer başıboş bırakılarak onlara rağbet edilmeyecek. Bütün düşmanlıklar, küsüşmeler ve hasetlikler muhakkak surette kalkacak. İsa Aleyhisselam insanların da mala davet edecek fakat malı hiçbir kimse kabul etmeyecektir. Bizim için önemli olan nedir burada değerli dostlar? Haset kalkacak. Ne zamana kadar? İsa Aleyhisselam'ın nuzulüne kadar. Ondan önce haset bakidir. Devam edecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dostlar doğruyu söylemiştir. Bizler de bu şekilde iman ediyoruz. Haset değerli dostlar fertleri ve toplumları ifsat eden kalbi bir hastalıktır. Kişinin sadece kendisine değildir zararı. Hayır topluma da ne yapar? Sıçırar, yansır. Bu hastalıklar kişinin kalbinde dostlar imani hasletler yeşertmez. Hayır ne yeşertir? Kin, nefret, intikam alma duygularını yeşertir dostlar. Hani deriz ya bataklıkta gül bitmez. Bataklıkta senin kalbin bataklıksa orada güzel hasletler bitmez. Haset varsa bir kişinin kalbinde ancak kin, nefret, intikam alma duyguları ne yapar? Yeşerir. Bu yüzden dostlar hasit olan bir kişi, haset eden bir kişi devamlı mutsuz ve huzursuzdur. Devamlı mutsuz ve huzursuzdur. Haset ettiği kişinin bir iyi edilse veya onun bir nimete ulaştığını bilse veya görse bu onu sıkar daraltır. Yeryüzü adeta genişliğine rağmen onu sıkar. Ufacık bir yere sokar. Bu onun için helaktır. Bu onun için helaktır. Bu kişiyi helak eder dostlar. Ve çoğu zaman haset eden kişinin kalbindeki çirkin duygular uzuvlarına ve hallerine yansır. İçinde tutamaz. Haset ettiği kardeşinin ne yapar? Yarınki işleyeceğimiz konu gıybetini eder. Gıybetini eder. Onun kadrini düşürmek ister. Onun ayıplarını araştırır. Devamlı suizanla yaklaşır. Devamlı suizanla. Onun bütün hareketleri, onun bütün yaptıkları yanlıştır. Ona bir nimet gelmediği zaman, başına bir bela geldiği zaman der ki ben Allah'ın sevgili kuluyum. Ona nimet gelmedi, başına bela geldi niye? Bana karşı böyle yanlış yaptığından dolayı. Düşüncesine varır. Kendisine bir mertebe vermiştir. Ona bir nimet geldiği zaman der ki bu ona tedriciliktir. Allah onu helak edecektir dünyada. O yüzden bu nimeti veriyordur. Devamlı böyledir. Bu onu helak eder. Bana muhalefet ettiği için Allah belasını verdi ha? Aynen o şekil hocam. Allah razı olsun. He hatta bazen dostlar kardeşinin ölümünü bile temenni eder. Ölümünü bile temenni eder. Bu ise toplumun helakıdır dostlar. Bakın. Bir ferdi helak var, bir de toplumun helakı var dostlar. O yüzden biz bu sohbetimizin başlığına koyduk fertleri ve toplumları ifsat eden kalbi hastalık haset. Evet. Zira dostlar hasedin çirkin semereleri toplumun bel kemiği olan birliği, vahdaniyeti ve kardeşliği ortadan kaldırırlar. İfsat ederler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Buhari Müslü'nde geçen hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur dostlar. وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَلَا تَبَاغَدُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانَا Birbirinizi haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ve birbirinize buğz etmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Bu ne demek oluyor dostlar? Yani kardeş olmak istiyorsunuz birbirinize haset etmeyin. Birbirinize haset ederseniz kardeş olamazsınız. Kardeş olamamak da hangi manaya gelir dostlar? Vahdaniyet ve birlik sağlanamaz ve dolayısıyla sağlıklı bir İslam topluluğu kurulamaz. Bu imkansızdır. Bu yüzden kalplerin haset hastalığı kalplerden haset hastalığının izalesi hem fertler hem de sağlıklı İslam topluluğu için gereklidir, farzdır, vaciptir dostlar. Değerli dostlar, hasede gireceğiz. Haset nedir, ne manaya geliyor, niçin haset yapılır ve hasetten nasıl kurtulacağız? Bunları bu sohbetimizde inşallah göreceğiz. Afınıza sığınıyorum. Belki biraz uzun olacak ama ben size arada sırada şöyle bir yoklayacağım Allah izin verirse. Sabredin çünkü konu önemli bir konu uzun sürebilir. Maalesef yarım saate 45 dakikayı sığdıramadın. Hakkınızı helal edin şimdiden. Çalışmak bizden başarı Allah'tan. Allah inşallah beni güzel bir şekilde... Teblig eden, sizleri de en güzel şekilde hüsnü zanla, hüsnü kabulle kabul eden kullarından etsin inşallah. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizleri cennetine ithal eylesin. Sizleri ve aile ailelerinizi iki gözü, iki gözünüzün gördüğü, görmediği, kalbinizi meylettiği, meyletmediği bütün Müslümanları cennete soksun. Evet. Allah Azza ve Cel dostlar kitabında, Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde hasetten ne yapar? hasetten ve kötü sonuçlarından bahseder. Şimdi gelelim ilk işlenen günaha gelelim dostlar. <gülüyor> semada semada gökyüzünde ilk işlenen günah dostlar nedir? Hasettir. Allah Azze ve Celle Adem'i iblise üstün kıldığından dolayı ne yapmış? İblis Adem'i ne yapmış? Haset etmiştir. Seleften biri şöyle der. İlk vuku bulan hata der haset. İblisin Adem'e mertebesinden dolayı haset etmesi ve onu tazim secdesinde ona tazim secdesinde bul bulunmamasıdır. İlk hata budur. Bu bakımdan İblisi isyanı haset zorlamıştır der. Allah Azze ve Celle şöyle der: Ve iftıl na lil meläiket isjudu li Adem fa sjudu illa İblis aqal a asjudu li man khaleqtatin aqal a rai'tek haza lı Lian axertani ila yomil kıyameti lahtani qan lahtanikanna zurriyatehu illa İblis dedi ki şu benden üstün kıldığını gördün mü? Bak şimdi Allah'a böyle yaklaşıyor. Şu benden üstün kıldığını diyor, gördün mü? Önce biliyorsunuz Allahu azze ve celle meleklere Adem'e secde etmesini, emre secde etmelerini emre İblis hariç hepsi secde ediyor. Daha sonra İblis diyor ki şu benden üstün kıldığını gördün mü? Yemin ederim ki eğer beni kıyamet gününe kadar ertelersen pek azı hariç onun zürriyetini kendi buyruğumun altına alacağım. Şimdi dostlar haset bakın neye sevk ediyorum. Şimdi gelelim yeryüzündeki işlenen ilk günaha, ilk masiyete Yer, gökyüzündeki işlenen ilk günah neydi? Haset. Şimdi yeryüzüne iniyoruz. Yer Yeryüzünde değerli dostlar, ilk işlenen günah da nedir? O da hasettir. Adem'in oğulları Habil ve Kabil'in kıssasını hepiniz biliyorsunuz. Habil ve Kabil. Kabil. Kabil dediğimiz zaman aklınıza katil gelsin. Çünkü katil olan ise Kabil'dir. Habil değil. Kabil katil. Şimdi dostlar, Habil Habil kendisine zulm olunan Habil hayvancılıkla tefsirlerde şöyle geçer. Habil hayvancılıkla Kabil'de de katil olan Habil Kabil de ziraatle uğraşmaktaydı. Allah'a kurban kesilmesi gerekiyordu. Kurban verilmesi gerekiyordu. O zaman sadaka verilecek bir fakir yoktu. Öyle elik insanlar. Ne oluyordu? Bunlar Allah'a kurbanlıklarını takdim ediyorlardı. Gökyüzünden bir ateş gelip onu yiyip bitiriyordu. Ve bu ise neye delal etti? Demek ki Allah'u azze ve Celle kabul etmiş. O, o, o hayrı Tabi Kabil dostlar katil olan Kabil en kötü tarladan bir başak demet kurban olarak getiriyor. Hatta kurtu bir tefsirinde şöyle geçer. Tarlada güzel bir demet buluyor. Ovalıyor, sürtüyor. Ve kendi oğlu orada yiyor. Allah Allah. En kötü tarladan en kötü bazaya getiriyor koyuyor. Habil ise en güzel koçunu kurban olarak ne yapıyor? Takdim ediyor Rabbine. Sema'dan ateş iniyor ve Habil'in kurbanını yakıyor. Bunun üzerine ne oluyor? Kabil ne diyor? Allah razı olsun kardeşim ne güzel bak ne mutlusun Allah kabul etmiş mi diyor? Hayır. Ne diyor dostlar? Vatlu'u Kur'an-ı Kerim'de bak ne diyor Allah Azze Vatlu aleyhim nebe abney Adem bil hak iz qarraba qurbanan fe tuqabbal min ahadihima ve Ne diyor bakın. Onlara Adem'in iki oğluyla ilgili haber e, haberi hakkıyla oku. Hani her ikisi birer kurban sunmuşlardı. Birinden kabul edilmiş, diğerinden kabul edilmemişti. Kurbanı kabul edilmeyen ötekine. Ne dedi? Gale. Ne dedi? Seni öldüreceğim. Hasede bakın nereye sevk ediyor. Seni öldüreceğim. Diğeri de şöyle demişti. Allah yalnız kendisinden korkanlardan kabul eder. Ya şimdi kardeşinin ne suçu var? Şimdi Habibin suçu ne? Ya Kabil ne yapması gerekirdi orada? Gidip en güzel tarlasından bir demet getirip estağfurullah ya Rabbi. Yeniden takdim ediyorum. Ama haset insanı ondan alıkoyuyor. Haset öz kardeşini dahi katle sevk edebiliyor insana. Kat, katle sevk ediyor dostlar. Evet. Gelelim. Yusuf Aleyhisselam kıssasını biliyorsunuz. Hasan Basri'ye biri şöyle dedi. Müslüman bir kimse haset eder mi? Hasan al-Basri cevap olarak şöyle dedi. Yakup'un oğullarını unuttun mu? Yakup'un oğullarını unuttun mu? Bakın Allah Azze ve Celle ne diyor? لَقَدَ كَانَ ف۪ي يُوسِفَ وَإِخْوَةِهِ آيَاتٌ لِسَّائِلِينَ اِذْ قَالُوا لَيُوسِفُ وَأَخُوهُ اَحَبُّ إِلَى أَب۪ينَ مِنَّا وَنَحْنُ عُسْبَةِ Ne diyor? Ne diyorlar? Andolsun ki Yusuf ve kardeşleri kıssasında soranlara ibret alacak ayetler vardır. Hani demişlerdi ki Yusuf ve kardeşi bünyamin babamıza bizden daha sevgili biz ise güçlü ve tutkun bir grubuz. Ne dediler ondan sonra? Doğrusu ki babamız belli ki çok açık bir dalalet içindedir. Babaları bir nebi Hasedi görüyor musunuz dostlar? Babalarına bakın haset insanı nereye sürüklüyor? Baba nebi olan, Allah'ın peygamberi olan, vahiy alan Yakub Aleyhisselam'a sapık diyecek sözler sarf ettiriyor. Ne dediler kardeşler bunun üzerine? Bazıları ne dedi? O kotu Yusuf. Avtrahuhu erden yahlulukum vechu abikum ve tekunu min ba'dih kavmen salihin. Yusuf'u öldürün. Yusuf'u öldürün ya da bir yere atın ki babanızın yüzü yani sevgisi size kalsın. Sonra da yine salih bir kavim olursunuz. Ve tekûnû min <gülüyor> Yusuf'un suçu neydi? Size soruyorum Yusuf Aleyhisselam'ın suçu neydi? Yusuf babasına, Aleyhisselam babasına itaatkar bir evlat babasının gönlünü yapan, babasını hoş tutan, babasını razı eden bir evlattı. Kardeşleri ne, ne yapmaları gerekirdi? Demek babamız böyle daha ona meylediyor. E siz de yumuşak olun. Siz de efendime söyleyeyim, babanıza itaatkar olun. Ya iki hayvan düşünün. İki eşek düşünün. Eşeğin bir tanesi sahibine itaatken, bir tanesi de itaat etmiyor. Ya bu eşek... Sahibi hangisine meyleder? İtaatkara meyleder. Ya eşek sonuçta. Öyle değil mi? Ya bu baba muhakkak ki kendisine itaatkar olan evladına aralarında ayrımlık yapmaz. Ona verdiğini ona da verir. Ama kalbi bir yere meyleder. O da itaatkar babasına daha sevgili ve saygılı olana itaat eder. E, meyleder. Şimdi dostlar. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerinin hasetleri bakın neye sevk etti onları? Neler düşündüttürdü onlara? Öldürün veya bir yere atın. Öz kardeşi ya. Aynı şekilde Habil Kabil kıssası öz kardeşi. Evet öyleyse değerli dostlar ayetlerden de anlaşıldığı gibi Kalbinde haset hastalığı bulunan kişi daima haset ettiği kişiye zarar vermek isteyecektir. Gücü yettiği kadar. En hafifi kendini çatlatır ama muhakkak gıybet şeklinde dışarı vurur veya gücü de yeterse öldürebilir de. Veya ölümünü temenni eder. Haset böyle bir hastalıktır. Allah bizleri haset hastalığından ne yapsın? muhafaza eylesin Allah dostlar Allah Allah. kalbimizdeki haset ve bunun gibi diğer kalbi hastalıklarda ne yapsın bizlerden uzak tutsun Evet. öyleyse bu denli zararlı kalbi hastalığı dostlar izale etmek her müslüman için farzdır madem ki bu kişinin kendisine dinine ahiretine ve İslam toplumuna zarar sağlıyor öyleyse bunu ortadan kaldırmak farzdır dostlar şunu bil ki haset hastalığı dostlar Kuru bir temenniyle kalkmaz. Kuru bir temenniyle gitmez. Ha, haset benden gitsin. Hayır böyle gitmez. Has veya haset hakkında bir ders dinledik. Tamam haset benden gidecek. Hayır böyle gitmez. Hasetin izalesi için ilim ve amel kaçınılmazdır. Bunun için ilim gereklidir ve amel kaçınılmazdır. Bu yüzden dostlar faydalı olur temennisiyle sizlere hasetle ilgili bilinmesi gerekli olan bazılar bilgileri aktaracağım. Çalışmak bizden başarıysa Allah Azze ve Celle'dendir. Allah sizleri cennetiyle mükaffarlandırsın. Evet. hasedin hakikati. Haset nedir bir görelim. Hükmünü göreceğiz. Kısımları ve mertebeleri ve bunlardan kurtulma yollarını inşallah beraberce işleyeceğiz. Allah-u Teala, Teala kardeşine bir nimet ile ikramda bulunursa o nimet hakkında iki durumda olabilirsin. Allah bir kardeşine mal, mülk nimeti vermiş veya ilim vermiş veya işte mertebe vermiş vesaire vesaire. Bir nimet vermiş. Sen kardeşine bu durumda iki şeyle yaklaşabilirsin. Bir, o nimeti hoş görmezsin. Ve onun yok olmasını istersin. Bu durumun ismi ise hasettir dostlar. Yani Allah kardeşine nimet vermişsen bu nimetten hoşlanmıyorsun ve ondan o nimetin zeval olmasını istiyorsun. Bu durumun ismi hasettir dostlar. Bu bakımdan hasedin tarifi nimeti hoş görmemek ve kendisine nimet verilenden o nimetin yok olup gitmesini istemek demektir. Bunun mertebeleri var. Hasedin Mertebeleri var. Birinci mertebe. Haset ettiği kimsenin elindeki nimetin yok olmasını istemektir. Bu nimet ister kendi eline geçsin ister geçmesin yeter ki onda bulunmasın. Bu birincisi. İkincisi ise haset ettiği adamın elindeki nimetin kendi eline geçmesi. Bak birincisinde öyle bir derdi yok. Yeter ki ona geçmesin. İkinci haset türünde ise Haset ettiği adamın elindeki nimetin kendi eline geçmesini istemesidir. Mesela adamın güzel evi vardır, güzel ticareti vardır, güzel eşi vardır ve üstün bir mevkidedir. Adam bunlar bende olsa der ve bu şekilde haset, hasetini ne yapar? İzhar eder. Üçüncü, üçüncü hasetin kısmı ise ondaki nimetin aynısı kendi eline geçmeyecekse, Onda da olmamasını arzu etmektir. Yani bende olmayacaksa onda da olmasın. Bende ilim olmayacaksa onda da ilim olmasın. Ben de mal olmayacaksa onda da olmasın demesidir. Dostlar bu zikrettiğimiz üç haset bölümüne dostlar ilim ehli der ki bunlar mezmum olan, sevilmeyen, zem olunmuş olan haset türleridir. Bunların hepsi haramdır. Hepsi haramdır. İkinci haset türüne gelelim dostlar. İkinci haset türü, nimetin yok olmasını sevmez. Allah'u azze ve cel kardeşine bir nimet vermiş, nimetin yok olmasını sevmez. Onun varlığını ve devamlığını da keriş görmez. Hoşuna gider. Allah kardeşine ilim vermiştir, Allah kendisine mal mülk vermiştir bu onun devamını ister lakin kendisi içinde aynı benzerini ister ya Rabbi kardeşime ilim verdin kardeşime davette başarı verdin kardeşime mal mülk verdin ya Rabbi aynısını da bana ver demesidir bu da hasettir bu ise mezmum olan haset dairesine girmez bu nedir dostlar bu memdoh bir haset türüdür met olunmuş haset türündendir bu buna gıpta